Sonunda korkuyu bulan adam. Evvel zaman içinde Triton adında cesur ve korkusuz bir delikanlı yaşıyormuş. Strogart ülkesinde cesaret nadir bir şey değilmiş. Ancak Triton için korku sözlüğünde olmayan bir şeymiş. Bazıları bunun akıllıcı olmadığını bazılarının da umursamaz olduğunu söylermiş. Ama çocuk korkunun ne olduğunu bilmiyormuş. Oh, Triton. Çok cesursun. Hiç korkmuyor musun sen? Ne? O da ne? Korku. Bir şey seni korkuttuğunda ve, ve korkarsın. Ah, böyle bir şey hissetmek oldukça garip olmalı. Onu arayacağım. Neyse, sana iyi günler. İyi günler. Herkes ona korkudan söz ettiğinden, Triton çok meraklanmış. Korku bulmak için dünyayı dolaşmaya karar vermiş. Ormanda oturan ve ağlayan fakir bir adam bulana kadar saatlerce yürümüş. Ah, nazik efendim. Lütfen bana yardım et. Ailem... Mağarada yaşayan kötü ejderha tarafından rehin alındı. Lütfen bize yardım et. Tabii ki size yardım edeceğim. Ejderhayı ele geçirip aileni özgür bırakacağım. Tüm hızıyla mağaraya doğru koşmuş. Oraya ulaştığında fakir adamın ailesinin yanında yatan görkemli bir ejderha görmüş. Aa, aptal çocuk! Buraya yenmek için mi geldin? Ben bu tutsakları senden kurtarmaya geldim. Ne? Öyleyse neden bunu denemiyorsun? <gülüyor> Triton yakındaki bir ağaca koşmuş ve bir sarmaşığı koparmış. Kement yapmış ve ejderhanın kafasına fırlatıp ağzının etrafına geçirmiş. Başka bir sarmaşık kapmış. Onunla ejderhaya kadar sallanmış ve sırtına oturmuş. Aha! Şimdi benimsin. Hadi! İşte göster kendini. Kanatlan! Triton ejderhanın sırtından atlamış ve ailesiyle bir araya gelen zavallı adamın önüne inmiş. Ejderha gökyüzünde uçarak uzaklaşmış. Teşekkürler efendim. Ailemi kurtardınız. Benim adım Arzan ve gerçekten minnettarım. Benim için zevkti efendim. Güçlü ejderhaya bakarken korkmadın mı? Korku duymam mı gerekiyordu? Sadece adrenalinin damarlarımda aktığını hissettim. Bu korkuyu araştırıyorum ve henüz bulabilmiş değilim. Çok uzakta, Drefar adında bir kasabada aradığın şeyin cevabını alacak bir kahin var. Oraya gidip ona bu bileziği ver ve böylece aradığını bulacaksın. Teşekkür ederim. Triton korku bulma yolculuğuna devam etmiş. Yoğun ormanlar, sıcak çöller ve soğuk kışlar boyunca Dreyfar adında küçük bir kasabaya varana dek yoluna devam etmiş. Talimatlara göre kahine gitmiş. İçeri girdiğinde büyülü bir ateşin önünde oturan başlık takmış gizemli bir adam görmüş. Merhaba Triton. Burada seni bekliyordum. Sen adımı nereden biliyorsun? Korkusuz Triton. Sana böyle diyorlar. Güçlü ejderhayı nasıl yendiğine dair bir sürü hikaye anlatıyorlar. Korku dedikleri bu duyguyu bulmak için çok uzaklara seyahat ettim. Söylesene bilge adam, bu korkuyu nasıl bulabilirim? Hmm, ilginç bir soru. Ama aradığın şeyin sırrını sana anlatmanın ödülü ne olacak peki? Ee, sahip olduğum tek şey bu bileklik. Aa, büyülü kader bilekliği. Bu üstü Bu bir çifte ait olan büyülü bir bileklik. Bana diğer parçayı getir ve korkuyu bulacaksın. Okyanus kıyısına git ve okyanusun dibine dal. Biliziyi ve gerçek korku hissini alacağınız yer işte orası. Hepsi bu mu? <gülüyor> Triton okyanus kıyısına gitmiş. Oraya vardıktan sonra küçük bir buz dağına yapışmış bir gemi görmüş. Yavaş yavaş okyanusa batıyormuş. Yardım edin, yardım edin, biri yardım etsin. Ona yardım etmeliyim. Traiskin buz ve köpek balığıyla dolu denize atlanmış ve gemiye doğru yüzmüş. Gemiye ulaştığında büyük bir kuvvetle aşağı doğru çekilmiş. ne? <gülüyor> Dibe ulaştığında iki elinde de zincir tutan bir deniz kızı görmüş. Biriyle gemiyi aşağı çekerken diğeriyle de onu aşağı çekiyormuş. Kolunda bilezik varmış. Büyülü kader bilekliği. Triton tüm gücüyle kızı kendine çekmiş ve zinciri etrafına dolamış. Bilekliği deniz kızından almış ve kıyıya geri dönmüş. <Gülüyor> Aldım Kahinin çadırına dönmüş ama orada kimse yokmuş Henüz korkuyu bulamadığı için üzgün ve kederliymiş Krallık çanının iki kez çaldığını duyduğunda kasabaya giriyormuş Affedersiniz efendim Çan çalmak ne anlama geliyor Drefar kralı emekli olduğunu açıkladı Üç çan sesiyle anka kuşu serbest bırakılacak. Kime uçacak olursa kralın sarayına götürülecek. Neden bekleyip ne olduğunu görmüyorsun? Çanın ne zaman çalacağı belli olmaz. Birkaç dakika sonra krallığın çanı çalmış. Krallık halkı güzel bir anka kuşunun ateşten çıkmasını Oooo. ve havaya doğru uçmasını büyük bir merakla beklemiş. Şuna bakın! Bu ne muhteşem bir yaratık. Anka kuşu havada uçmuş ve doğruca şaşırmış Triton'a gitmiş. Ve bir saniye içinde ortadan kaybolmuşlar. Anka kuşu Triton'ı Drifar'ın taht salonuna götürmüş. Hoş geldin Triton. Ma majesteleri, o sensin. O ormanda kurtardığım adam. Evet Triton. Tahtıma bir halef arıyordum ama hiçbiri uygun değildi. Cesur, güçlü, meraklı ve nazik bir adama ihtiyacım var. Bunlar kralın çok önemli özellikleri. Bunlara sen sahipsin Triton. Ne? Yani bütün süreç boyunca beni sınava tabi tuttuğunu mu söylüyorsun? Ejderha ve okyanusun dibindeki korkunç deniz kızı. Ve diğer her şeyde ayrıca bir sınav mıydı? Evet ve harikaydın. Bu yüzden seni halefim olarak seçiyorum Triton. Ama... Ama... Ama ya insanları mutlu edemezsem? O anda ani bir korku duygusu onu ilk kez kuşatmış. Ya başaramazsam? Ya başarısız olursam? Bu duygu da nedir? Bu korku dediğiniz şey bu mu? Trident, sen aslanın kalbine sahip asil bir adamsın. Kabul etmeyi seçersen mükemmel bir kral olacağına eminim. Korkunun seni engellemesine izin verme. Sana rehberlik etsin. Ondan öğren. Teşekkür ederim Kral Arzan. Teklifini alçak gönüllülükle kabul ediyorum. Ve böylece... Triton, Drifar'ın kralı olmuş. Krallığı herkesin sevdiği, yanında oturan korkuyla büyük bir kral olarak yönetmeye devam etmiş. Çok yaşa Kral Triton! Çok yaşa Kral Triton! Ve korkusuz Kral Triton'ın hikayeleri, daha önce hiç böyle nazik, cesur ve cüretkar bir krala sahip olmamış Drifar'da nesiller boyu anlatılmış.